o öykülerin kahramanlarından bizzat kendilerinden dinliyoruz. İlham veren yaşam öykülerinde bu hafta da yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak ve kendisinin yaşam öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Bizler çok heyecanlıyız. Bakalım bu hafta kenti gizli öykülerinde nasıl bir yaşam öyküsü sizleri bekliyor. Ve konuğumuz sevgili Efe Işıldaksoy. Efe Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür Bugün programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü Kentin Gizli Öyküleri programında paylaşmayı kabul ettiniz. Bunun için öncelikle size çok teşekkür etmek istiyoruz. Çok sağ olun. Ee, sormak istiyorum Efe soyun yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? kafasına sorular işaretleri başladığı dönemde ben ülkemdeki insanları tanımak adına bakkala gidiyorum Sivaslı amca, işte Malatyalı Manal işte Kasap Antepli ama yani hiç kimseyi hiçbir yeri bilmiyorum diye bir gün evden çıktım ve 5 sene boyunca bütün Türkiye'ye dolaştım. Kaç yani yaşında işte, başladı bu yolculuk? Kaç yaşındaydınız? Öf falan o yaş ve zamanı konusunda. Gerçekten hatırlamıyorum. Yani bir başladı işte. Ben öyle yaşla ilgili çok kendime böyle her yıl başı gibi değil ve başıma gelenlerde kendime yaş koydum için hatırlamıyorum açıkçası. Peki. <gülüyor> e, dinleyicilerimiz de anlamışlardır. İlginç bir yaşam öyküsü bizlerle birlikte. Efe Bey'in e, söylediği belki oranın altını bir kere daha çizmekte fayda var. E, ortaokulda dediniz değil mi? Ortaokulda resim öğretmeni tarafından resimden bütünlemeye bırakılmış e, bir restanma evet, konuşuyoruz aslında. <gülüyor> ben Peki daha sonra hayatınızın bir kesitinde e, dediniz ki ben bu ülkeyi bu toprakları daha fazla tanımam lazım ve 5 sene boyunca gezdiniz gezgin olarak e, karış karış e, bu toprakları gezdiniz. Ne kadar kilometre yol yaptınız desem onu hatırlıyor musunuz? Paylaşayım. Yani hayat dersine nedir bir soru sordum. Yaklaşık 9000'e yakın insan sordu. Yaptığınız resimleri çöpe atmaya başladınız. Evet. Yaptığınız resimleri neden çöpe attınız? diyedir bu evet. bu yüzden e, yani işte paranız yoksa da resim alamıyorsunuz çok basit çok fazla anlatmaya gerek yok ve ben de resmine mücevap Aslında işte çok attığım sebeplerden biri de örneğin çöp attığım bir resmi eleştirmiyorlar. Eleştir ee, zaten baş başına başka bir şey. Aslında birkaç sebep var ben yani atmam. Ben onları arada da anlatıyorum. Evet lütfen. Ee, i̇şte dünya her yerinde çöp var. Ben istersen bir uçağın içinde, trende, başbakanlık konutun önünde her yerde sergi yapabilirim böyle. Danimarka'da o projede resimlerimizi yapıp Danimarka'da çöpe atınca Türkiye'de de fark edilmeye başlandı bu ıı, çalışmalarınız. E, sonrasında neler oldu? Neler yaptınız? Ya aslında tam fark edilmedi. Danimarka'dayken e, ben daha önce Almanya'da okumuştum. E, Almanya'da fark edildi. bir sergi yaptım. 18 yaşın altında e, suçsuz yere polis tarafından öldürülen bütün dünyadaki çocukların portrelerini çizip çöpe attım. Yaklaşık 35 tane yani her yerimden. Ee, sonra Berlin'deyken e, Rotterdam'da Hollanda'ya davet edildim. O da bir parka instalasyon yaptım. Ondan sonra İtalya, Fransa, Portekiz. öyle bir anda gezmeye başladım. Çünkü siz bir yere gittiniz de o insanların haberi oluyor bir şeyler yaptığınızda. Sonuç olarak Barcelona'dan çıktım. Kopenhag'dan girdim. Barcelona'dan çıktım. En sonu ki Ben eve gidiyorum. <gülüyor> Ve hani Alman'ın birçok şehrinde değişik saatlerle tanışıp en azından projemi yayma ve anlatma imkanım oldu. Ve sonra geri döndüm. Geri döndükten sonra neler yaptınız? Siz peki çöp <gülüyor> atarken bunu sosyal medyadan duyuruyorsunuz galiba öncesinde değil mi? İnsan evet, nasıl haberler Instagram, arıyorlardı önceden? Instagram adresinden nereye çöp atacağını söylüyordum. İnsanlar da oraya gidiyordu. Bu çöp veriyordu. Peki çok fazla talep olmuyor muydu siz gününü yani hangi çöpü atacağınızı söylediğinizde orada bekleyenler? Yani onda isteyenler? da gayet adi bir çözüm var. Kısa çöp uzun çöp yapıyorum. Tüm kısayı çekerse o alıyor. Peki. Evet, evet. Sonrasında ama dediğiniz gibi hani siz üniversite öğrencileri daha gençler bu tablolara, bu resimlere ulaştın isterken aslında farklı farklı kişilerde gayet bu resimleri satın alabilecek kişilerde resimleri almaya, takip etmeye nereye bırakacağınızı yakından takip etmeye başladılar. Ondan sonra Instagram'dan duyurmamaya mı başladınız? Yani yerine söylememeye başladım, öylesine çöp atmaya başladım. Onda da birileri hani. Sizi ev arkasında ismin yazdığı için hani mütevemin. Oradan bulup işte taşınırken dışarıda resim mi unuttunuz diye arayanlar falan oldu. O da değişik oldu. Hani biraz taşınmadınız dışarı Peki, <gülüyor> <taşımıyordunuz> <gülüyor> Peki e, resimleri yani, bıraktıktan sonra e, bir köşeye geçip izliyormusunuz kim alıyor kim e, hani kime gitti bu tablo diye? Ben onu da başından beri 7 senedir ettim. 7. resme geldim. 2. resme atacağım yakında. E, hepsini video çekip onu da ayrı bir belgesle mi yapıyorum? Muhteşem. Dolayısıyla takip ediyorsunuz da kimlerin aldığını. E, şu yani, anda hala... Çok fazla anı ve çok farklı tepkilerle karşılaşmışsınızdır eminim. 1900... Tabii canım yani şu anda 1996 resim attım. Bundan 1500 ölmemi bekliyor. Çok acayip topluma <gülüyor> bir şey yapmaya çalışırken bir kısmında sizin ölmenizi bekliyorsunuz. Evet gayet <gülüyor> iyi. Yani. ilginç. E, peki şu anda nerede yaşıyorsunuz? Hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Ve yine Aa. bahsettiğiniz gibi 1997. resminizi yapıyorsunuz. E, Hı -hı. Böyle devam edeceksiniz herhalde nasıl devam ettiriyorum derken aslında e, ben resimini değersizleştirmeye çalıştığım Kaş'ta bir köydesiniz. Kaş'taki köyde Hı. İstanbul modernine e, ka karşı demek istemiyorum da İstanbul moderninin değil mi? Karşı ya. <gülüyor> Peki, karşı karşı ya. Olarak... Bu, bu ne ki? bende de bunu anlamıyorum. Yani. Onlar karşıyı sevip bir sürü karşı sanatçının e, daha fazla paralarını verip sergilerken karşı olmaya karşı olmuyorlar. Peki. Peki bir karşı duruş <gülüyor> sergileyerek Anadolu Modern Müzesi kurmaya çalışıyorsunuz Karşı'daki e, bu köyde. E, evet. Aslında bu bütün hani yaptığınız eserlerde sanata karşı duruşunuzda daha sisteme karşı duruşunuzdaki e, önemli bunlardan bir tanesi diye düşünüyorum. E, peki köyde yaşam nasıl devam ediyor? Günleriniz nasıl geçiyor? Yani ben e, resim yapmaya devam ediyorum bir yandan. Bey, e, köyde yaşayan diğer bireylerin, insanların size karşı tepkileri nasıl? Yani tabii köyde yaşam biraz e, dışarıdan gelince şey ama yani, bu köyde atlarımız ve kesinlikle çok sıkıntı yok. başta benim definici zannettiler, pahke zannettiler, bir şey e, son defne sosyalarını yapınca de, son evet. da son oldumu anladılar. Evet. Sesinizi birazcık az duymaya başladık biz. Eğer telefonu biraz daha yaklaşabilirsiniz. Tamam. Şu, şu an daha iyi duyuyoruz. Tamam. Ee, peki bundan sonrası için planlarınız ne? Anadolu Modern Müzesi'ni kaçta o yaşadığınız köyde kuracaksınız. Ee, sonrasında neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonra i̇şte... Etebey'in yol öyküsü, yolları nereye çıkacak? Yani hiç planladığım, şu ana kadar anlattığım hiçbir şey daha planlayarak yapmadım hayatım. Yani hepsi kemi kemi, spontane ve içimden gelen şeyler oldu. uğraşacağım. Ne güzel. Ee, peki dinleyicilerimiz şu anda e, size ulaşmak isterlerse e, bu müzeye, Anadolu Modern Müzesi'ne destek olmak isterlerse nasıl ulaşabilirler size? Yani Instagram hesabım var. Oradan bana mesaj yaptılar. Ben neye ihtiyaç olduğunu kendilerine dinleyebilirim. Instagram <gülüyor> hesabınızı söyleyelim mi? Evet. He, efe ışıl instagram kullanıcı adıyla da raster rules dolayısıyla instagramdan bulabilirsiniz efe bey'in anadolu modern müzesi projesine destek olmak isterseniz ya da efe beyle iletişime geçmek isterseniz de kendisinin çalışmalarında takip edebilirsiniz peki bütün bu hikayede yaşam öyküsünde baktığınızda dediğiniz gibi 9000 kişiyle görüştünüz 9000 kişiye aslında Hayattan öğrendiklerini sorguladınız, ee, yaşam öykülerinden neler çıkardığını sorguladınız bir yerde. Kendi yaşam öykünüze baktığınızda da bugün geldiğimiz noktada sizin çıkarımlarınız ne, siz hayattan neler çıkardınız, neler öğrendiniz desek ne söylersiniz? Estağfurullah. Yani, <gülüyor> yok yok yani bu bu bence okey yani hiç hiç hepimiz zaten çok akıllı modunda takılınca bence dünya başka bir daha yeşil oluyor deniz daha güzel gözüküyor. Evet. Bu benim yani ben gezdeken oldum anladığım gün benim için hayat başlayayım Aldım ders yani bu kadar. Peki belki hani bahsettiğiniz gibi sizin e, yolda olmanız insanları tanımanız bu toprakları tanımanız oradaki insanların yaşamlarından hareket ederek toplumdaki bu kadar farklılıkları görerek belki bir projeye başladınız ve yaşamınızı bu yönde evirdiniz şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz size de belki böylesine projelere cesaret etmek için bir ışık bekleyen o kıvılcımı bekleyen dinleyicilerimiz vardır şu an dinleyicilerimiz arasında onlara ne söylemek istersiniz ne mesaj vermek istersiniz yani kimsenin söylediğini dinlemeyeceksin kendi kafanlarına geçiyorsa hiç tereddüt etmeden yapacak. Ama onun içinde ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor. Aç mı kalıyorsun? Aç kalacaksın. Yürüyecek misin? Yürüyecek. Sadece onur ve şerefini yitirmediğin sürece mi istiyorsan yapabiliyorsun. Bu biraz zamanla da olabilir ama sabırlı olduğunuz sürece herkes istediği her şeyi yapar. Belki. Evet. Ciddi bir sabır gerekiyor anladığımız kadarıyla. Evet. Peki hiç olumsuz tepkiyle karşılaşmadınız mı? Farklı tepkiler verenler olmadı mı bu çalışmaları yaparken? Ya babam mı arada soruyor sen ne <gülüyor> En farklı babam çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Ailemiz herhalde. <severdi. gülüyor> en yakından baban seninle iş yaptı. O anlayamadı çünkü. Bir ara işte stop machine videolar animasyonlar yaptı. Bir ara resim, bir ara heykel. Onun kafası karışıyor. Ya yani Yok hiç böyle negatif. Evet. Yani bu kötü niyet olmayan bir şey. Bu çocukların işte geleceğimizin, toplumun sevgi, saygı gelişimine katkı sadece bir şey. Kötü niyetli yaklaşmaya çalışan bile yarı yolda vazgeçiyor evet. Aslında hani resimlerimi çöpe atarken e, bırakırken ve bütün bu yol boyunca farklılıkları görüp. E, o farklılıklardan esinlendim dediniz bir ara. Birazcık bundan bahsetmenizi rica etsem olur mu? Yani farklılık derken insanların farklılığından bahsediyoruz herhalde değil mi? Evet evet. Yani, yani coğrafyada fark ediyor bitkilerde fark ediyor. Çünkü ben onu sadece insan olarak görmedim gezerken. Yani ben gezerken... 97. resminizi tablonuzu tamamladığınızda kaçtasınız şu anda? Ama farklı farklı lokasyonları mı bırakıyorsunuz? Çöpe atıyorsunuz? Nereye bırakmayı planlıyorsunuz? Bunu söylüyor musunuz öncesinde şimdi? Yani işte ona da çözüm buldum. Zaten olay yani sanat olayının %95'i çözüm bulmak da %5. Yani şöyle bir şey Instagram hesabından artı attırıyorum. Peki yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz Efe Bey. Ee, ne söylemek istersiniz? Ne paylaşmak istersiniz bizimle? İşte, paylaşmak istediğim şeyi aslında biraz önce de bahsettiğim gibi. Yani hep bir şikayet var. Herkesle. İşte Herkese. hikayet etmeyi bıraktığımızda herhalde o zaman işte tam da harekete geçtiğimiz Ay, zaman olacak. Şikayet etmekten bahs bahsettiğim şey hani anlaşılmış teşekkür ediyoruz size. Bugün programımıza konuk oldunuz. Yaşam öykünüzü bizle paylaştınız. Aslında yolculuğunuzu paylaştınız. O yolculukta o yolun sizi götürdüğü noktayı bütün bu yolda yaşadıklarınızı anlattınız. Biz sizi tanıdığımız için ve farklı bir yaşam öyküsünü bugün Kentin Gizli Öyküleri programında dinleyicilerimizle buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki programımıza konuk oldunuz. Ben de teşekkür ediyorum. Size de sevgilerim, saygılarımı alıyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun Efe Bey. İyi günler. Sağ olun. Evet efendim, bugün programımızın konuğu Efe Işıldaksoy'du. Efe Işıldaksoy bir ressam ama farklı bir ressam. Kendisinde bahsettiği gibi aslında sisteme karşı duran, sistemin dayattığı, sanat kurallarının dayattığı bütün kuralları reddeden ve kendi yolunu bulmaya çalışan, kendi yolunu arayan bir ressam, farklı bir ressam. Belli bir süre sonra hayatının bir döneminde yola çıkmaya karar veriyor. Ve o yolda kendisinde söylediği gibi 9 bin insanla hayattan öğrendiklerini soruyor, röportajlar yapıyor, bunlardan bir belgesel oluşturuyor ve bunu yaparken de Anadolu'yu karış karış dolaşıyor. Bütün bu yolculuk esnasında sadece insanlar da değil, coğrafyalar, farklılıklar, bütün bu farklılıkların bir aradaki benzerliği ve güzelliğini fark ediyor. Ve sonrasında aklına bir proje fikri geliyor ve yaptığı resimleri, Çöpe atmaya başlıyor. Resimlerini tamamladıktan sonra çöpe bırakıp yanına notlar bırakıyor ve sanat eseridir arzu ederseniz alabilirsiniz diyor. İnsanlar çöpten resimler alıyorlar. Burada da amacı aslında kendisinde söylediği gibi gençlere, üniversite öğrencilerine sanata ulaştırmak. Sanatı halk için, insanlar için mümkün kılmak ve erişilebilir kılmak. Bu projesi dikkatleri çekiyor kısa sürede ve Avrupa'da farklı farklı birçok ülkede yine... Projeler gerçekleştiriyor, resimlerini yapıp çöpe bırakıyor. Şu an Kaşta yaşıyor kendisi ve Kaşta 1997. tablosunu çöpe bırakmak üzere şu anda çalışıyor, hazırlıyor ve Anadolu Modern Müzesini kurmak için emek veren ilginç bir yaşam hikayesi, kendisinin hikayesi. Sizlerde kendisinin projesini takip etmek isterseniz rastarolz kendisinin instagram adresi efe Işıldaksoy ismiyle de ulaşabilirsiniz. Bizler bu hafta Kentin Gizli Öyküleri programının sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla yine sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz de Kentin Gizli Öyküleri'nin instagram ve facebook sayfaları üzerinden bizlere ulaşabilir. Yaşam öykülerinizi ya da Çevrenizde yaşam öyküsünün paylaşılması gerektiğini düşündüğünüz kişileri bizlere önerebilirsiniz. İki hafta sonra salı günü saat 16'da görüşünceye dek ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe alan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler, iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri